Dördüncü desise-i şeytaniye, şeytanın telkiliyle ve ehli i dalaletin ile bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i milliyelerini tahrik etmek için diyorlar ki, siz Türksünüz, maşallah Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Sait bir Kürttür, milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik mesai etmek, hamiyyet-i milliyeye münafidir. El-Cevab Ey bedbaht mülhid! Ben felillahil hamd Müslümanım. Her zamanda, Kutsi milletimin 350 milyon efradı vardır. Böyle ebedî bir uhuvveti tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin ekseriyeti mutlakası bulunan 350 milyon kardeşi, unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek, ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel, Kürt namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan yüz bin defa istiaze ediyorum. Ey mülhid! Senin gibi ahmaklar lazım ki, macar kâfirleri veyahut dinsiz olmuş ve Frankleşmiş birkaç Türkleri muvakkaten, dünyaca dahi faydesiz uhuvvetini kazanmak için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 ve hakikaten Türk düşmanı olan Hamiyet-Furuş mülhitlere derim ki, dini İslamiyet milletiyle, ebedi ve hakiki bir uhuvvet ile, Türk denilen bu vatan ehli imanı ile şiddetli ve pek hakiki alakadarım. Ve bin seneye yakın, Kur'an'ın bayrağını, cihanın cihat-ı sittesinin etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına, İslamiyet hesabına, müftehirane ve taraftarane muhabbettarım. Sen ise ey hamiyet furuş sahtekar, Türk'ün mefahiri hakikiye milliyesini unutturacak bir surette mecazi ve unsuri ve muvakkat ve garazkerane bir uhuvvetim var. Senden soruyorum. Türk milleti yalnız 20 ile 40 yaşı ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir? Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin iktiza ettiği hizmet yalnız onların gafletini ziyadeleştiren ve ahlaksızlıklara alıştıran ve menhiyata teşcih eden Frenk Meşrebane terbiyede midir? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Eğer Hamiyet-i Milliye bunlardan ibaret ise ve Terakki ve Saadet-i Hayatiye bu ise, evet sen böyle Türkçüysen ve böyle milliyetperver isen, ben o Türkçülükten kaçıyorum. Sen de benden kaçabilirsin. Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa, şimdiki taksimata bak, cevap ver. Şöyle ki, Türk milleti denilen şu vatan evladı altı kısımdır. Birinci kısmı, ehl-i salahat ve takvadır. İkinci kısmı, musibet zede ve hastalar taifesidir. Üçüncü kısmı, ihtiyarlar sınıfıdır. Dördüncü kısmı, çocuklar taifesidir. Beşinci kısmı, fakirler ve zayıfler taifesidir. Altıncı kısmı gençlerdir. Acaba bütün evvelki beş taife Türk değiller mi? Hamiyeti i milliyeden hisseleri yok mu? Acaba altıncı taifeye sarhoşcasına bir keyif vermek yolunda, o beş taifeyi incitmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini kırmak, hamiyeti i milliye midir? Yoksa o millete düşmanlık mıdır? el hükmül ekser sırrınca, eksere zarar dokunduran düşmandır, dost değildir. Senden soruyorum, Birinci kısım olan ehli iman ve ehli takvanın en büyük menfaati Frank meşrebane bir medeniyette midir yoksa hakiki imaniyenin nurları ile saadet ebediyeyi düşünüp müştak ve aşık oldukları tarîki hakta suluk etmek ve hakiki teselli bulmakta mıdır Senin gibi dalalet pişe hamiyet furuşların tuttuğu meslek müttaki ehli imanın manevi nurlarını söndürüyor ve hakiki tesellilerini bozuyor ve ölümü idama ebedi ve kabri daimi bir firak ileyezali kapısı olduğunu gösteriyor. İkinci kısım olan musibet zede ve hastaların ve hayatından meyus olanların memfati Frank meşrebane dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Halbuki o bir icareler bir nur isterler, bir teselli isterler, musibetlerine karşı bir mükafat isterler. Ve onlara zulmedenlerden intikamlarını almak isterler. Ve yakınlaştıkları kabir kapısındaki dehşeti defetmek istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekâr hamiyetiyle pek çok şefkate ve okşamaya ve timar etmeye çok layık ve muhtaç o biçare musibet zedelerin kalplerine iğne sokuyorsunuz. Başlarına tokmak vuruyorsunuz. Merhametsizcesine ümitlerini kırıyorsunuz. Ye'si mutlaka düşürüyorsunuz. Hamiyet-i milliye bu mudur? Böyle mi millete menfaat dokunduruyorsunuz? Üçüncü taifi olan ihtiyarlar, bir sülüs teşkil ediyor. Bunlar, kabre yakınlaşıyorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dünyadan uzaklaşıyorlar, ahirete yanaşıyorlar. Böylelerin menfaati ve nuru ve tesellisi, Hülagü ve Cengiz gibi zalimlerin, gaddarane sergüzeştlerini dinlemesinde midir? Ve ahireti unutturacak, dünyaya bağlandıracak, Neticesiz, manen sukut, zahiren terakki denilen şimdiki nevi hareketinizde midir? Ve uhrevi nur, sinemada mıdır? Ve hakiki teselli, tiyatroda mıdır? Bu biçare ihtiyarlar, hamiyetten hürmet isterlerken, manevi bıçakla o biçareleri kesmek hükmünde ve idamı ı ebediye ediliyorsunuz fikrini vermek ve rahmet kapısı tasavvur ettikleri kabir kapısını ejderha ağzına çevirmek, sen oraya gideceksin diye manevi kulağına üflemek, Hamiyet-i Milliye ise böyle Hamiyet'ten yüz bin defa el Iyazu billah. Dördüncü tayife ki çocuklardır. Bunlar Hamiyet-i Milliye'den merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da zafu acz ve iktidarsızlık noktasında merhametkar, kudretli bir hâlıkı bilmekle ruhları imbisat edebilir. İstidatları mes'udane inkişaf edebilir. İleri de dünyadaki müthiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkülü imani ve teslimi islami telkinatıyla o masumlar hayata müştakane bakabilirler. Acaba alakaları pek az olduğu terakkiyatı medeniyye dersleri ve onların kuvve imaneviyyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek nursuz, sırf maddi felsefi düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesedi hayvaniden ibaret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı belki bu masum çocukları muvakkaten eğlendirecek terbiyeyi medeniye tabir ettiğiniz ve terbiyeyi milliye süsü verdiğiniz bu Frengi usul onlara çocukçasına bir oyuncak olarak dünyevi bir menfaati verebilirdi. Madem ki o masumlar hayatın dağdalarına atılacaklar, madem ki insandırlar Elbette küçük kalplerinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksatlar tevellüd edecek. Madem hakikat böyledir onlara şefkatin muktezası gayet derecede fakru aczinde gayet kuvvetli bir noktayı istinadı ve tükenmez bir noktayı istimdadı kalplerinde imanı billah ve imanı bil ahiret suretiyle yerleştirmek lazımdır. Onlara şefkat ve merhamet bununla olur. Yoksa, divane bir validenin, veledini bıçakla kesmesi gibi, hamilliyet-i milliye sarhoşluğu ile, o biçare masumları manen boğazlamaktır, cesedini beslemek için, beynini ve kalbini çıkarıp ona yedirmek nev'inden, vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür. Beşinci taife, fakirler ve zayıfler taifesidir. Acaba, hayatın ağır tekâlifini, fakirlik vasıtası ile elîn bir tarzda çeken fakirlerin, ve hayatın müthiş dağdalarına karşı çok müteessir olan zayıflerin hamiyet-i milliyeden hisseleri yok mudur bu biçarelerin yetsini ve elemini artıran ve sefih bir kısım zenginlerin mel'abî hevesatı ve zalim bir kısım kabilelerin vesile-i şöhret ve şekaveti olan frank meşrebane ve perde birunane ve firavnane medeniyet perverlik namı altında yaptığınız harekatta mıdır bu icare fukaraların fakirlik yarasına merhem ise unsuriyet fikrinden değil belki İslamiyetin zahanney kutsiyesinden çıkabilir. Zayıflerin kuvveti ve mukabemeti, karanlık ve tesadüfe bağlı şuursuz tabii felsefeden alınmaz. Belki hamiyeti İslamiye ve Kutsi İslamiyet milliyetinden alınır. Altıncı taife gençlerdir. Bu gençlerin gençlikleri eğer daimi olsaydı Memfi milliyetle onlara içirdiğiniz şarabın muvakkat bir menfaatı, bir faydası olurdu. Fakat o gençliğin lezzetli sarhoşluğu, ihtiyarlıkla, elemle ayılması ve o tatlı uykunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıyla, o şarabın humarı ve sıkıntısı onu çok avlattıracak ve o lezzetli rüyanın zevalindeki elem, ona çok hazin teessüf ettirecek. Eyvah! hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müflis olarak kabre gidiyorum, keşke aklımı başıma alsaydım." dedirecek. Acaba bu taifenin hamiyet-i milliyeden hissesi, az bir zamanda muvakkat bir keyif görmek için, pek uzun bir zamanda teessüfle ağlattırmak mıdır? Yoksa onların saadet-i dünyeviyeleri ve lezzeti hayatiyeleri, o güzel şirin gençlik nimetinin şükrünü vermek suretinde, o nimeti sefaahat yolunda değil belki istikamet yolunda sarf etmekle o fani gençliği ibadetle manen ipka etmek ve o gençliğin istikametiyle dar-ı saadette ebedi bir gençlik kazanmakta mıdır? Zerre miktar şuurun varsa söyle. Elhasıl, eğer Türk milleti yalnız altıncı tayife olan gençlerden ibaret olsa ve gençlikleri daimi kalsa ve dünyadan başka yerleri bulunmasa sizin Türkçülük perdesi altındaki Frank Meşrebane harekatınız hamiyet-i milliyeden sayılabilirdi. Benim gibi hayatı dünyeviyeye az ehemmiyet veren ve unsuliyet fikrini Frankî illeti gibi bir maraz telakki eden ve gençleri namesru keyfu hevesattan men'e çalışan ve başka memlekette dünyaya gelen bir adama "O Kürt'tür, arkasına düşmeyiniz." diyebilirdiniz ve demeye bir hak kazanabilirdiniz.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 ve musibetzedeler kısmına ve ihtiyarlar sınıfına ve çocuklar taifesine ve zayıfler ve fakirler zümresine bütün kuvvetimle ve kemal ihtiyakla müşfikane ve uhuvvetkarane çalışmışım ve çalışıyorum. Altıncı taife olan gençleri dahi hayatı dünyeviyesini zehirlettirecek ve hayatı uhreviyesini mahvedecek ve bir saat gülmeye bedel bir sene ağlamayı netice veren harekatın nameshruadan vazgeçirmek istiyorum. Yalnız bu 6-7 sene değil, belki 20 senedir Kur'an'dan ahzedip Türkçe lisanıyla neşrettiğim asar meydandadır. Evet, Lillahilhamd Kur'an-ı Hakimin Madeni Envar'ından iktibas edilen asar ile ihtiyar tayfesinin en ziyade istedikleri nur gösteriliyor. Musibetzedelerin ve hastaların tiryak gibi en nafi ilaçları Eczahane-i Kutsiye-i Kur'aniye'de gösteriliyor. Ve ihtiyarları en ziyade düşündüren kabir kapısı Rahmet kapısı olduğu ve idam kapısı olmadığı o envar-ı Kur'aniye ile gösterildi. Ve çocukların nazik kalplerinde hadsiz mesayip ve muzır eşyaya karşı gayet kuvvetli bir noktayı istinat ve hadsiz amal ve arzularına medar bir noktayı istimdat Kur'an-ı Hakimin madeninden çıkarıldığı ve gösterildi ve bil fiil istifade ettirildi. Ve fukaralar ve zuafalar kısmını en ziyade ezen ve müteessir eden hayatın ağır tekelifi Kur'an-ı Hakimin hakayiki imaniyesiyle hafifleştirildi. İşte bu 5 tayife ki Türk milletinin 6 kısmından 5 kısmıdır. Menfaatlerine çalışıyoruz. Altıncı kısım ki gençlerdir. Onların iyilerine karşı ciddi uhuvetimiz var. Senin gibi mülhitlere karşı hiçbir cihetle dostluğumuz yok. Çünkü İlhad'a giren ve Türk'ün hakiki bütün mefahir-i milliyesini taşıyan İslamiyet milliyetinden çıkmak isteyen adamları, Türk bilmiyoruz. Türk perdesi altına girmiş, Frank telakki ediyoruz. Çünkü yüz bin defa Türkçüyüz deyip dava etseler, ehl hakikatı kandıramazlar. Zira fiilleri, harekatları, onların davalarını tekzib ediyor. İşte ey Frank meşrepler! ve propagandanızla hakiki kardeşlerimi benden soğutmaya çalışan mülhitler, Bu millete menfaatiniz nedir? Birinci taife olan ehli takva ve salahatın nurunu söndürüyorsunuz. Merhamete ve tımar etmeye şayan ikinci taifesinin yaralarına zehir serpiyorsunuz. Ve hürmete çok layık olan üçüncü taifenin tesellisini kırıyorsunuz. Ye'si mutlaka atıyorsunuz. Ve şefkate çok muhtaç olan dördüncü tayifenin, bütün bütün kuvve-i maneviyesini kırıyorsunuz. Ve hakiki insaniyetini söndürüyorsunuz. Ve muavenet ve yardıma ve teselliye çok muhtaç olan beşinci tayifenin ümitlerini, istimdatlarını akim bırakıp, onların nazarında hayatı, mevtten daha ziyade dehşetli bir surete çeviriyorsunuz. İkaza ve ayılmağa çok muhtaç olan altıncı tayfesine, Gençlik uykusu içinde öyle bir şarap içiriyorsunuz ki, o şarabın humarı pek elîm, pek dehşetlidir. Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i milliye uğrunda çok mukaddesatı feda ediyorsunuz? O Türkçülük menfaati, Türklere bu suretle midir? Yüz bin defa el i̇yaz billah. Ey efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlup olduğunuz zaman, kuvvete müracaat edersiniz.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 bana karşı ne yapacaksınız? Yapacağınız iş ya hayatıma hatime çekmekle veya hizmetimi bozmak suretiyle olur. Bu iki şeyden başka dünyada alakam yok. Hayatın başına gelen ecel ise şuhud derecesinde kat'i iman etmişim ki tagayyür etmiyor, mukadderdir. Madem böyledir, hak yolunda şehadet ile ölsem çekinmek değil, ihtiyak ile bekliyorum. Bahusus ben ihtiyar oldum bir seneden fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zahiri bir sene ömrü, şehadet vasıtasıyla kazanılan hadsiz bir ömrü bâkiye tebdil etmek, benim gibilerin en âlî bir maksadı, bir gayesi olur. Amma hizmet ise, felillahilhamd, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede Cenab-ı Hak, rahmetiyle öyle kardeşleri bana vermiş ki, vefatım ile o hizmet bir merkezde yapıldığına bedel, çok merkezlerde yapılacak benim dilim ölüm ile susturulsa, pek çok kuvvetli diller benim dilime bedel konuşacaklar. O hizmeti idame ederler. Hatta diyebilirim, nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir, bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer, öyle de mevtim hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum.